...hastaneden yeni çıktığını ve hemşerisi inşaat çavuşuna gidecek parası olmadığını söyleyerek köylü taklidi yapabilirdi. Fakat konuşmadığı için bu bakımdan da başarı kazanması oldukça güçtü. Caminin duvarına yaslanmaktan başka ilgi çekici bir eylemde bulunmuyordu. Hatta henüz avcunu açma teşebbüsüne bile geçmemişti. Bununla birlikte... Güvercinlerin ve mısır kaplarının ve caminin eğimli bir duvar çıkıntısına dizilen cinsel ve dinsel kitapların ve halkı bazı toplumsal kötülüklere karşı uyaran ve ağaç gövdelerine sarılan gazetelerin ve makbuz mukabili iyilik işleriyle uğraşanların yoğunlaştığı sırada onu sakat sanan başörtülü ve çarşaflı kuru bir kadın bu gönülsüz dilencinin avcunu çevirerek içine biraz para koydu. Belki de o sırada oldukça yüksekte duran güneş yüzünden gözlerini kırpıştırdığı için paraya bakmadı. Belki de gözü caminin iç avlusunda oynayan çocuklara takıldığı için avcunun kapamayı unuttu. Bütün bunlar günün ilk hayırsı verip biraz uzaklaştıktan sonra olmuştu. Kadın onun yüzüne bakarken bilerek ya da bilmeyerek hiç oynatmamıştı göz bebeklerini. Bu yüzden ilk müşterisi onu kör sanmıştı ucuna düşen başka bir paranın sesiyle kendine gelir gibi oldu. Kendisi gibi elbisesi yırtık, sakalı uzamış bir adam gördü başını kaldırınca. Sonra eski bir halıdan yapılmış torbasını sinirli hareketlerle karıştırarak bozuk para çantasını arayan genç kız çıktı karşısına. Büyük bir para elini ağırlaştırdı. Öteki bütün paraları kapadı. Kucağındaki kundak çocuğuyla karanlık bir kadın çömeldi yanına. Bir süre iki leke gibi ...duvara dayalı durdular. Sonra açık leke... ...avlunun ortasına doğru yürüdü. Kırmızı cübbeli ihtiyarın kulübesinden... ...bir baston uzandı bacaklarına. Neredeyse düşecekti. Beni gölgeye götür delikanlı... ...diye söylendi ihtiyar... ...aksi bir sesle. Kulübesi tekerleklerin doğrultusunda... ...itilince hm, oraya değil... ...diye tepinde bindi kırmızılı müneccim... ...ve dışarı çıktı. İstediği yöne... ...çevirdiler tekerleklere. İhtiyar kulübesinin... Açık yanını hırsla örttü. Başka bir duvarından küçük bir pencere açtı. Oradan öfkeyle baktı abluya. Gölgede bıraktı ihtiyarı. Gitti duvara yaslandı ve paralarını seyretti. Sağlam adamsın, utanmıyor musun dilenmeye? Şişman bir adam duruyordu yanı başında. Bir iş verilse çalışmazsın. Şişmanın yerde duran bavuluna baktı. İki eliyle tutup kaldırmaya çalıştı yükü, başaramadı. Sonra bir hamal gördü uzakta. Becerikli, onun gibi yaptı. Çömelerek sırtını bavula dayadı. Sapı kavradı. Olmadı. Şişman adamın da yardımıyla yüklendi sonunda. Yolda iki buçuk liradan fazla vermem ince sesiyle şişman. Yan yana yürüdüler. Rıhtıma yaklaşınca sırtındaki yükle birlikte yere çöktü. Bavul sahibi durdu. Ve bir süre kararsız kaldı. Sonra uzattı parayı galiba ona biraz acınmıştı vapura da girebilirdi aynı bir ücretle fakat hamallar örgütünün duvarını yaramadı sonra vapur iskelisinin duvarında dilendi biraz yeniden yük taşıma ihtimali belirince caddeye doğru itildi biraz hırpalanmıştı hafifçe sallanıyordu olduğu yerde onu günün bu saatinde sarhoş olmakla suçlayanlar çıktı gene de oldukça iyi iş yaptı Sonra gene bavul sandık filan rıhtıma kadar onu sağlam sayanlarla sakat sananlar arasında gitti geldi belki daha çalışacaktı fakat iyi giyimli bir bay ona para vermek için tam elini cebine soktuğu sırada yanlarından geçen bir kadının kucağındaki çocuk bu kalıksız adama bakarak ağlamaya başlayınca parayı beklemeden yürüdü hemen karşı kaldırıma geçti. Cami avlusuna gelince bir kemerin altına girdi. Loş ve serin duvarın dibinde parasını saydı. Sonra karşı duvardaki simitçiye bütünletti. Biraz da bozuk para kaldı. Yürüdü. Kalabalık bir sokağa çıktı. İnsanların arasına karıştı yeniden. Yorgun ve terli iki hamalın ortasında duran oymalı, yaldızlı büyük bir boy aynasında kendini seyretti. Ceketi yoktu. Gömleği parça parçaydı. İstemeyerek iki serserinin kavgasına karıştığı, onlara aracılık ettiği bir sırada yırtılmış olan gömleğinin parçalarını üst üste getirdiği aynaya bakarak pantolonunu tutan ipi çözdü. Daha sıkı bir düğüm attı. Sonra aynayı götürdüler. Yırtık pantolonunu ve çorapsız ayaklarına geçirmiş olduğu lastikleri seyredemedi. Yavaş yavaş yürüdü. Dar ve kalabalık sokaklardan dar ve kalabalık sokaklara geçti. Yürüyen insanların gürültüsüne sokak satıcılarının sesleri katıldı. Sonra satıcılar belirli ve sabit yerler almaya başladılar kaldırımlarda. Önce kısa ayaklı tezgahlar göründü. Tezgahlar yükseldi, sırıklar ve dentelerle donandı. Güneş ve binaların üst katları kayboldu. Sıcak azaldı. ...ve sokakların üzerinde yürüyecek yer kalmadı. Nereye asıldıkları belli olmayan elbiselerin ve kumaşların arasına sıkıştı. Durmak zorunda kaldı. Rüzgarın ya da gelip geçenlerin salladığı beyaz bir manto süründü yüzüne. Uzun ve aydınlık bir manto. Kloş etekli, kocaman düğmeli bir hayalet. Geniş yakalı, serin. Hafif bir rüzgar çıktı. İri yarı, esmer ve görünüşü taşralı satıcının elbiselerini belli belirsiz dalgalandırdı. Yalnız beyaz manto kımıldamadı. Ağır bir kumaştan yapılmış olmalıydı. Bir süre durdular mantoyla karşılıklı. Onu seyreden satıcı sessizliği bozdu sonunda. Ne o? Satın alacaksın? Karşılık vermedi. Gülümseyerek yere tükürdü satıcı. Yüzünde yarı kurnaz, yarı ilgisiz bir ifade vardı. Önce satıcıya sonra tekrar Manto'ya baktı. Elini cebine soktu. Ha. Dur bakalım bir giydirelim hele. Çevresine bakındı satıcı. Oyuna katılacak birilerini aradı. Karşı kaldırımdaki küçük meyhaneden bir adam isliyordu onları. Dirsekleri tezgahta dayalı. Elinde birası gülmeye hazır bekliyordu. Başka ilgilenen yoktu. Manto vücuduna yapıştı. Satıcı hızla çevirdi onu. Etekler dönerek açıldı. Beyhanedeki adam bu kadarını beklemiyordu. Birden gülmek zorunda kaldığı için ağzındaki bütün bir ayı ileri püskürttü. Satıcı kendine geldi. Kadın mantosu bu hemşerim. Sana olmaz. Mantoyu aceleyle çıkarmak istedi müşterisinin üstünden. Satıcının elini itti yavaşça. Mantonun içinde telaşla mantonunun cebini aradı. Çok pahalı sen alamazsın dedi satıcı son bir çabayla. 150 lira. Kadın mantosu deli misin sen? Satıcıyı dinlemiyordu. Bütün parasını uzattı bir top halinde. Satıcı yığını açtı istemeden. Önce içindeki bozuk paraları ayırdı, sonra kağıt paraları saydı. 45 lira. Dedi sevinçle. Dünyada olmaz. Çıkar mantoyu. 125 lira maliyeti var diye tepinde satıcı ilgilenmiyordu satıcıyla. Eteklerinin nereye kadar indiğine bakıyordu. Ayak bileklerine kadar geliyordu neredeyse. Gülünç olursun diye diretti satıcı. Yüz liraya verdik diyelim nerede para? Meyhanedeki adam kendine gelmişti. Göğsündeki sancı geçmişti. Fakat gülmek de gittikçe zorlaşıyordu. Bununla birlikte satıcıyı tuttuğunu belirten gözlerle izliyordu olayı. Satıcının neşesi kaçmıştı. Sadece... ...durdurulması güç inadı kalmıştı ortada. Otuz lira daha ver öyleyse... ...dedi. Başına geleceklere de karışmam. Beyaz mantosuyla topuklarının çevresinde döndü. İlk defa gülümsedi çevresine bakarak. Sonra... ...sanki bir daha hiç gülümsemeyecek gibi mahzunlaştı birden. Meyhanedeki müşteri olaya sırtını çevirdi. Satıcı yalnız kalmıştı. Allah... ...belanı versin. Al şu pis bozuluklarını da. Mantonun cebindeki eli çıkardı dışarı... ...ve madeni paraları bir bir içine koydu. Şimdi artık inanmazsın ama... ...bu sabah ihtiyar bir kadın getirmişti. Vallahi tam 35 lira verdim bu mantoya. Kadın inşası bu kolay satılmaz ki. Sesi öfkeliydi. Beyaz mantosuyla kalabalığa karıştı. Tentelerin bittiği yerde gökyüzüne baktı. Yerdeki bir su birikintisinden güneşle birlikte yansıdı. Sonra su birikintisi kalabalıklaştı. Lekesiz görüntüsünü irili ufaklı gölgeler çevirdi. Mantosunu seyretmek için eğilince henüz şaşkınlığı geçmemiş ve onu nasıl karşılamak gerektiğini bilemeyen topluluğu gördü suyun içinde. Mantosunun eteklerini kirletmemek için su birikintisinin çevresinden dolaştı. Onu doğrudan doğruya izlemek isteyenler suyu geçmeye çalışırken, ıslanarak yarı yolda kaldılar. Arkasına bakmıyordu. Adımlarını sıklaştırdı. Konuşulmuyordu fakat ne de olsa topluluğa katılanlar gittikçe arttığı için, hafif bir uğultu geliyordu peşinden. Yüksek duvarlarla çevrili küçük bir cami avlusunu geçtiler. Meydandaki kahvenin gölgesinde serinlemek için kalanlar olduysa da çaylarını çoktan bitirerek ne yapacağını bilemeyenler onların yerini aldı. Çok kalabalık sayılmazlardı. Yine de avlunun kemerli kapısını geçerken hafif bir itişme oldu. Sonra karşılarına çıkan beklenmedik birkaç basamaktan inilirken yaşlıca bir adam iki çocuğun üstüne düştü. Küçük bir karışıklık çıktı. Bazıları da duvardaki işçi arayan yüzlerce ilana kapılı bir süre. Kısa bir duraklama dönemi geçirildi. İki duvar arasına sıkışmış basamaklardan kurtularak genişledikleri zaman biraz ferahladılar doğrusu. Fakat mantolu adamı bulamadılar. Gitmişti. Bazı küçük tartışmalar çıktı. İş arayanlara ve henüz düştüğü basamaktan kalkma fırsatını bulamayan ihtiyara çatıldı. Bir sonuç alınamadığı için kalabalık dağıldı. Yakıcı bir güneş vardı. Adımlarını yavaşlattığı halde alnından kayan ter damlaları sakalını ıslatıyordu. Büyük bir köprünün üstünde parmaklıklara yaslanarak bir tarak satıcısının gölgesine sığındı. Mantosuyla, sakalıyla ve gelip geçenlerin üzerinden aşan bakışlarıyla satıcıya yarara dokundu. İssiz, güçsüz takımından onu seyretmek için duranlar oldu. Ağır yük taşıyanlar tam orada dinlenmeyi uygun buldular. Birkaç tarak satıldı bu arada. Hareketsiz, ifadesiz. Böylece durduğu için önce yanına yaklaşamadılar. En çok konuşulan yabancı dilden bildikleri birkaç kelimeyi onun üstünde deneyenler çıktı. Bu adam turist değil dedi birisi kendini yutturmaya çalışıyor bir başkası da yabancı dilden bir küfürle yokladı onu karşılık alınamadı cebinden Amerikan sigaraları görünen bir tombalacı yok yahu bu herif İngiliz dedi o dilden de küfür edildi sonra ona dokundular mantosunun eteklerini çekiştirdiler canlı olduğu anlaşıldı yürüdü oradan uzaklaştı köprü uzundu Başka satıcıların yanında da dikildi bir süre. Hatta bir tanesi filtreli sigaralar satan kasketli bir genç... ...kendi yerine bıraktı onun. Kişi giderken. O kısa süre içinde beş paket sigara, üç kibrit satıldı. Satıcı dönünce de birer filtreli sigara yaktılar kendi tezgahlarından. Parmaklıklara dayanıp balık tutanları seyrettiler konuşmadan. Mantosunun... Üst iki düğmesini çözdü, gene de serinleyemedi. Anına biriken terleri mantosunun geniş yakasıyla sildi. Köprünün ucuna çevirdi gözlerini. Karanlık sokaklar vardı orada. Mantosunu ilikledi. Eliyle belirsiz bir hareket yaptı satıcıya ve ayrıldı oradan. Yüksek binaların koruduğu dar bir sokakta bir vitrinin önünde durdu. Kendini seyretti. Kumaşların, elbiselerin ve satıcıların dükkanlardan taştığı bir sokaktaydı. Müşterilerin yolu kesiliyordu. Bir süre sonra vitrinin gerisinden gözetlendiğini sezdi. Şişman dükkan sahibi düşünceli küçük gözleriyle onu süzüyordu. Sonra geniş bir gülümseme kapladı yuvarlak yüzü. Gözler kısıldı, kayboldu. Baksana sen buraya ...diye seslendi şişman gövdesiyle kapıyı tutarak. Nereden buldun o mantoyu? Baktı, karşılık vermedi. Başka birisi yaklaştı o sırada yanına, kolundan tuttu. Hey mister, dedi. Anlamadığı dilden bir şeyler anlattı. Olmadı. Sözlerini elleriyle destekledi. Ayrıca kollarıyla da açıklamaya çalıştı ne istediğini. Olmadı. Yerde duran bavulunu açtı saydam kağıtlara sarılı gömlekler çıkardı içinden ve mantolu adamın eline tutuşturdu parmağının mantonun büyük düğmelerinden birine dayandı sen turist dedi sen getirmek gömlek Fransa'dan Almanya yok para satmak hı? gene de anlaşıldığından kuşkuluydu onu vitrinin önünde öylece bıraktı Sokağın köşesine gitti. Şişman adam dükkanın kapısında sonucu bekliyordu. Biraz sonra kırmızı pantolonlu, göğsünün kılları gömleğinin çiçekleri arasından kara bir çalı gibi fışkıran bir genç durdu önümde. Gömleklere baktı. ''How much?'' dedi. Genç adamın yüzüne bakıldı sadece. Sokağın köşesindeki asıl satıcı hırsla ayağını yere vurdu. ''Herif esrar ker.'' diye homurtandı. Kıllı genç müşteriyi kaçırmak için yanına yaklaşarak ''Sağırdır.'' dedi telaşla. ''Yüzlüğe veriyor. ''Pahalı.'' dedi kırmızı pantolonlu genç. Asıl satıcı mantolu adamın yüzüne öfkeyle baktı. Kararsız durdu bir süre. Sonra kulağını onun ağzına dayadı. 80 liraya indi.'' dedi aceleyle. ''Ben dilinden anlarım.'' Mantolu adam satıcının aracılığıyla sessiz bir pazarlık yaptı. Altmış liraya satmış oldu gömleği sonunda. Bir saatten az bir süre içinde bitti gömlekler. Mantonun cebine on lira konuldu ve Goodbye demilde uzatmadı eli sıkılarak. Çok şahane diye bağırdı şişman dükkancı. İçeri gelsene biraz. Durdu düşündü. ''Öyle ya anlamaz.'' Babulu satıcının yolunu denedi. ''Sen gelmek dükkan burada.'' dedi. Ve daha fazla beklemeden onu kolundan tutup içeri çekti. Tezgahlarla birlikte bir süre çevresinde dolaşarak ondan ne yapabileceklerini düşündüler. ''Herif de manken gibi duruyor ortada. Eline kumaş topunu verip sattıramam ya.'' Bir süre daha çevresinde dönüldü. ''Manken.'' dedi şişman dükkancı başka söz bulamadığı için. Bir sürede tezyahlarla birlikte söylendiler, ''Manken, manken!'' diye ve çok sonra aklettiler onu manken olarak kullanmayı. Bir sürede, ''Canlı manken!'' diye bağırdılar sevinçle. Sonra onu vitrine doğru ittiler, orada durması için. Ona başka türlü sorusuz dinledilemiyordu ki. Tam vitrinin çıkıntısına doğru adımını attıracakları sırada... ...ayakları çok kirli. Pantolonu da öyle. Diyerek patronu uyardı tezgâhtar. Onu durdurdular. Ayakkabılarının üstüne ve pantolonun alt tarafına biraz beyaz bez sarıldı. Mantonun örtemediği kısımlarıyla müzedeki bir mumyaya benzer gibi oldu. Kollarından tutup vitrine çıkardılar. Böyle... Put gibi durmasın dedi tezgahtar. Güzel bir poz verelim ona. Yine düşündüler. Kollarını açalım dedi patron. Vitrini doldursun. Yorulur kollarını oynatıp durur. Naylon iplerle tavanı asmaya karar verdiler sonunda kolları. Bir süre bir kolu ileri uzattılar. Bağladılar ve ipi vitrinin üstündeki bir çiviye tutturdular. Öteki kolu da duvarda boşalttıkları bir rafa yerleştirdiler. Onların çalışmasını seyretmeye başladı birkaç kişi. Sonra vitrinin önünde birikenlerin sayısı çoğaldı. Cansız bu, kukla diyenler çıktı. Tezgahtar kapının önünde bağırıyordu. Canlı manken mağazasına buyurun. Serinletici kumaş çeşitlerimizi görün. İşte büyük fedakarlıklarla Kuzey Kutbundan getirmiş olduğumuz canlı İsveç mankeni, bu sıcağı ancak hafif kumaşlarımızı giyerek katlanmaktadır. İşte koca manto, onu terletmemektedir. Kumaşlarımızla bir kuş gibi havalarda uçarak sizlere en canlı ve en gerçek reklamı yapmaktadır. Saran kumaşları. Yalnız mağazamızda. Mallarımızın ve mankenlerimizin taklitlerinden sakınınız. Sırarla arayınız. Önce onu yakından görmek isteyenler içeri girdi. Bir kadının ağlayan çocuğunu omzuna çıkararak kalabalığı yarmaya çalışıyordu. Sonra kumaşlara da baktılar. Genç kadınlar onun mantosunu da tuttular. Aynı kumaştan olup olmadığını anlamak için. Mantonun etekleri açıldı. Pantolonun yırtık dizleri göründü. Tezgahtar... Müşterisinin az olduğu bir sırada onun iki bacağına bir kumaş daha sardı. Patronda kloş etekleri açarak ona yardım etti. Eteklerin bu durumu ikisinin de hoşuna gitti. Ve yelpaze gibi açılmış uçları iğneyle oraya buraya tutturdular. Mantolardan bütün vitrini kaplamıştı. Ondan başka hiçbir şey görünmüyordu. Bunun üzerine omzundan, kollarından biraz kumaş sarkıttılar. O gün öğle tatiline kadar iyi iş yapıldı. Tezgahta yemek için oturup sefer taslarını açtıkları zaman ''Ona da bir şeyler vermeli'' dedi patron. ''Yığılır kalır sonra.'' Vitrine gitti, onu çözdü, serbest bıraktı. Altına bir tabure çektiler tezgahın önünde. Sefer tasının kapağına kuru fasulyeden ve makarnadan biraz koydular. İki küçük parça ekmeği çatal gibi kullanarak yemeği yedi. Dükkanın arkasındaki lavabodan musluğa elini uzatarak biraz su içti. Yere oturdu. Sırtını tezgaha dayadı. Ona bir sigara verdiler. Biraz saygı uyandırmış olmalı ki patron yaktı sigarasını. Sonra omzuna vurdu ve tezgahtara döndü. İşimize yaradı değil mi? <gülüyor> diyerek güldü. Yoruldun mu? Dedi tezgahtar patrona bakarak. Karşılık vermediği için onunla konuşmak zor oluyordu. Sigarasını bitirdi. Bir süre daha oturdu. Sonra yavaşça doğrularak kalktı. Kapıya yöneldi. ''Nereye gidiyorsun?'' diye bağırdı patron. ''Fena mı? Para kazanıyorsun işte.'' Durmadı. Arkasından koştular. Cebine biraz para sıkıştırdılar. Patronun mantonun üstünde unuttuğu iğnelerle ve kollarından sarkan iplerle Beyaz bezler sarılı ayakkabılarını sürükleyerek yürüdü gitti. Omzumda kalan küçük bir kumaş parçası da sokağın köşesini dönerken yere düştü. Dik bir yokuşun başına gelince durdu. Kaldırımın kenarına oturdu. Elinin tersiyle alnına biriken derleri sildi. Çevresine baktı. İleride bir elektrik direğine tutturulmuş otobüs durağı levhasına takıldı gözlere. Ayağa kalktı. Bir iki adım attı, gene durdu. Tezgahtarın ayağına sardığı bezler çözülmeye başlamıştı. Belindeki ipi çıkardı, yere koydu. Kaldırımın kenarında duran bir taşla ipi ortasından ezerek ikiye ayırdı. Sargıların üstüne bağladı. Durağa doğru yürürken mantosunun üstünden pantolonunu çekiştirdi durdu. Bir yolcu geçti yanından. Turağ'ın arkasındaki eski bir evin kapısından girerken ona çarptı. Mantolu adam zendeledi. Kapıya baktı. Karanlık bir avluda kayboldu yoğurt. Sonra esmer, kara gözlüklü, dökülmüş siyah saçları yağdan birbirine yapışmış bir baş çıkmaya başladı kaldırımın içinden. Mantolu adam baktı. Birkaç basamakla inilen bir boşluk gördü yerin altında. Gözlüklü kafa büyüdü, yükseldi, bir adam oldu. Kolunda bir sürü kemer taşıyan eskimiş bir adam. Koyu renkli bir kemere uzattı elini mantolu dilenci. Mantosunun düğmelerini çözdü. Fakat... kemeri geçirecek bir yer bulamadı pantolonun belinde. Biraz yukarı çekiştirmek istedi pantolonun Alt taraftaki sargılar, ipler izin vermedi. Ümitsizlikle kemerciye baktı. Sonra da kemere baktılar birlikte. Kemerci... Çıktığı deliğe yöneldi. Bir süre kayboldu. Kocaman çengelli iğnelerden yapılmış bir zinciri tutarak çıktı ortaya. Bantolonun beli mantonun iç kısmına bu iğnelerle tutturuldu. Üçsüne takarsın gemer artık. Dedi gülerek. Daha fiyakalı olur. Öyle yaptılar. Mantosunun cebinden çıkardığı kağıt paralardan birini uzattı. Kemerci paraya baktı, sonra aldı ve yandaki bakkala girdi. Paranın üstü bir şişe ucuz şarap ve küçük bir kutu domates salçası ile çıktı dışarı. Paranın üstünü verdi. Şarabıyla salçasını deliğinin yanına koydu. Birkaç yudum içtikten sonra mantola adamı uzattı şişeyi. Onun almadığını görünce tekrar yerin altında kayboldu. İçerken... İnsanı ağzını kesmesin diye kenarları düzeltilmiş boş bir konserve kutusuyla döndü. Teneke şarapla dolduruldu mantolu adam için. Deli inen merdivenin duvarına oturdular. Ayaklarını aşağı sarkıttılar. Birlikte içtiler. Bu arada bir otobüs kaçırıldı. İkinci otobüs gelmeden de şarap bitti. Otobüse birlikte bindiler. Paraları kemerci verdi. Ve yokuşun üst başında... Mantolay adamdan iki durak önce indi. Arka sandıkta yalnız kalınca ileri yürüdü. Şoförün yanına varmak üzereyken bir fren sırasında ön koltuklardan birine oturdu istemeden. Karşı sırada oturan bir adam gülümseyordu. Önce aldırmadı gülümseyen adama, fakat gülümseme bitmedi. Denişti, kemerini düzeltti. Gülümseme bir türlü durmuyordu. ''Yakasına, eteklerine, sargıların üzerindeki iplere baktı. Hayır, hayır, çözülmemişti. Uygunsuz bir durumu yoktu kılığının. Biraz ferahladı. Gülümseyen adama tatlı gözlerle baktı. Kendisine bakılmadan gülümsendiğini anladı sonunda. Cebindeki küçük bir radyonun ince bir terle sol kulağına taşıdığı ve otobüste kendisinden başka kimsenin bilmediği bir müziğe gülümseyordu adam.'' ...geniş bir meydanda otobüsten indi. Küçük bir boyacı sandığını koydu yanına. ''Tuzunu alalım mı abi?'' ...dedi. Ayağını özenle koydu sandığın üstüne. Sarkıların arasındaki kirler... ...beyaz bir fırçayla özenilerek temizlendi. Sonra güvercinler için mısır aldı. Kollarını iki yana açarak serpti kuşlara. Parkın girişindeki duvarın üstünde oturan kasketli bir genç... ...yanındakilere... <gülüyor> Put gibi olmuş şuna bak dedi. Çormu diye düzeltti öteki güldüler. Parkın kapısında 32 dişe keman çaldıran bir şişe gazoz içti. Gölgedeki banklardan birine oturdu. Bir ihtiyarın dişleri olmadığı için pek anlaşılmayan dertlerini dinledi. Derli toplu insanlar. Dinlenmek için başka yerlere gittiklerinden kimseye garip görünmedi. Kalığı kimsenin gözüne çarpmadı. Sonunda ihtiyarın isteği üzerine onu durağa götürdü koluna girerek. Parktan çıkarken gene peşine takıldılar. Önce çocuklar. Durağa oldukça kalabalık geldiler. <gülüyor> Allah belasını versin bu pis yabancıların dedi birisi. Gömleğini pantolonun üstüne çıkarmış. Bütün yüzü bıyık içinde kara bir adam. Bedava yaşıyorlar bu ülkede. Arabasının kapısına dayanmış... ...müşteri bekleyen yağlı, kıymalı bir şeyler yiyen... ...şoför de bu düşünceye hak verdi. Paramızın değeri de bu yüzden düşüyor abi. İhtiyar pantolu adamın kolunu çekti. Benim karşıya geçirin dedi. Bir taksi geçerken onlara hafifçe dokundu durdukları halde. Dönüp baktılar. ''Neye bakıyorsun?'' dedi pencereden uzanan kafa. Geri çekildiler. Onları izleyen kalabalığa açartılar. İhtiyar mantoyu çekiştirip duruyordu. Hızla geçen arabalar yüzünden bir türlü ulaşamadılar karşıya. Bir iki atılıştan sonra kaldırımın kenarına sığındılar. ''Hepsi de esrarkeş bunların.'' Ezersin başına bela. Şoförle bıyıklı birer sigara yaktılar. Adama bak. Dedi bir kadın kocasına. Baktılar. Çocuklar kağıttan kuyruk takmışlar arkasına. Güldüler. Çocuklarla arabaların arasına sıkışık kalmıştı. İhtiyar adamı bulamadı. Kalabalık arttı. Ayakları sargı içinde. Güzdanlı olmasın mı? ...kidişerek çekildiler. Hiçbir şeyden korkmayan çocuklar... ...yani çocukların hepsi... ...eteklerini tutarak çevirdiler onu. Karnına... ...çengelli iğneler takmış. Kollarına ipler bağlı. Kollarına ipler bağlı. Sakın tımarhaneden kaçmış olmasın. Deli bu. Mantonun üstüne taktığı kemere bakın. Manton mu? Kadın mı? Ne kadını? Kafadan manyak... Polis çağırın. Gözlerden kurtulmak için başını kaldırdı. Bilir de köprünün üstünde bir adam onun filmini çekiyordu. Bütün gözler köprüye çevrildi. Abi bunlar film çeviriyorlar. Bu kısa süreden yararlandı. Sırtını köprüye döndü. Adımlarını hızlandırdı. Sonra koşmaya başladı. Uzaktan hızla geçen bir trene doğru koştu. Bir duvardan atlarken düştü. Bir tel örgü elini kanattı. Demir yoluna ulaştı sonunda. Hat boyunca ilerledi. İstasyona vardığı zaman soluk solağa ve ter içinde yığıldı yere. Kalkarken etekleri dolaştı ayağına. Düştü. Sonra geri geri giderek uzaklaştı istasyondan. Kadınlar helasının duvarına dayandı. Bir iki tren geçti. İstasyon tenalaştı. O zaman gişeye yürüdü. Kişedeki memur onun suratına baktı ve bu konuşmayan adama ikinci mevkii bir bilet verdi. Trende sarı tahtaların üstünde kendisi gibi kirli, kendisi gibi yorgun, kendisi gibi çevreye ilgisiz insanlarla birlikte yolculuk etti. Yasak levhasına rağmen onlarla birlikte onların ikram ettiği sigarayı içti. Pencereden denizin göründüğü bir istasyonda da trenden indi. Üzerinde halk plajı yazılı bir kapıdan girdi. Kumların üstünde bir süre dolaştıktan sonra... ...hün ören ihtiyar bir kadının boş bıraktığı sandalyeye oturdu. Önce kumda top oynayan gençlerin ilgisini çekti. Birbirlerini iterek onu işaret ettiler. Kafasına bir iki top attılar. Bir toptan kaçmak isterken sandalyesiyle birlikte yere çakıldı. Çevresine toplandılar. Çıplak bacakların duvarından ürktü. Gözlerini kapadı. Sarası var... ...dedi öndeki gençlerden biri. Ayakları da sargılı, kötü bir hastalığı olmalı... ...diyerek geri çekildi yası burunlu bir genç kız. Kalabalık büyüdü. Arka sıralara düşenler onu görmek için itiştiler. Çevresindeki çember daraldı, ayağa kalkmadı artık. Üçüncü sırada duran uzun bıyıklı bir genç... ...kalabalığı yardı. bunu atıyorsunuz hasta adamı... ...diyerek ön sıradakileri itti. Onların yerini hemen başkaları aldı. Kalabalık bir bütün olarak yere çakılmış gibi hiç kımıldamadı. Konuşmadılardı. Sadece seyrettiler onu. Bacaklarını havaya kaldırın diye bağırdı arkadan biri. Suları aksın. Bu sözleri duyan bir görevli duruma el koymanın zamanı geldiğini düşünerek... ...boğulmakta olan adama gerekli müdahaleyi yapmak üzere ön safa geçti. Kızgın kumlar ve manto ve kemer ve sargılar yerdeki adamı yakıyordu. Kalabalıkta hava almasını engelliyordu. Artık yüzünden akan terleri silmiyordu. Onun uygunsuz durumunu tespit eden görevli... ...mantolu adamı uyardı. Bu kılıkta bulunamazsınız burada. Mantosunu çıkarsın diye bağırdı ön sıradan biri. Vücudu kumlarla sıvanmış gibi kıllı bir karaltı. Belki de içinde bir şey yoktur dedi masum görünüşlü bir genç yanındakine. Ben buna benzer bir şey okumuştum bir yerde. Burayı hemen terk edin diye diretti görevde. Halkın huzurunu ihlal etmeye hakkınız yok. Uzun bıyıklı genç bunu savundu. Elbiseyle oturabilir buna bir engel yok. Kadın mantosu sapık herif diye bağıranlar oldu. Dışarı, ...diyerek kolundan tutup... Bir ...yerdeki adamı kaldırmaya çalıştı görevli Kendi gider... ...dedi bıyıklı genç. Bırak adamın kolunu. Beyaz mantılı adam doğruldu. Kalabalığın üstüne yürüdü. Hemen... ...açıldılar. Geçebileceği kadar bir boşluk bıraktılar... ...halkada. Gözleri yanıyordu terden. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Yürürken... ...sargılar çözülüyordu bacaklarından. Denizet değil diye bağırarak peşinden koştu görevli. Bıyıklı genç tarafından yol kesildi. Arkalarından koşan kalabalığın içinde kayboldular. Su bileklerini geçince mantosun eteklerini topladı. Kalabalıktan kurtulmuş olan görevli elbisesiyle daha ileri gidemedi. Mantonun etekleri önce suyun üstünde açıldı. Sonra ağırlaşıp battı. Dur, diye bağırdı uzun bıyıklı genç. Boşver abi, dediler. Fazla ileri gidemezsin. Deniz sığdı. Bütün mantu suyun içinde kaybolduğu zaman kıyıdan çok uzaklaşmıştı. Fasla ileri gitmişti. Yanılmışlardı. Bıyıklı genç de çok geç kalmıştı. Beyaz mantolu adamın boyunu geçen yere kadar yürüyeceğini aklına getirmemişti. Yerinden fırladı birden. Fakat yetişemedi. Böyle bir olayla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Sonra başka gönüllüler de çıktı. Aramalar bir sonuç vermedi. Uzun bıyıklı genç kıyıya çıkınca soluk soluğa kumlara oturdu. Elini ağzına siper ederek yere tükürdü. Amma da hikaye.